Ey İsrail evlatları, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Turun sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin ama bu hususta taşkınlık yapmayın yoksa gazabım tepenize ini verir. Kimi de gazabım çarparsa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 Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istiyorsunuz ki bana olan vadinizden caydınız. Biz dediler kendi güç ve irademizle sana olan vadimizden dönmedik fakat biz o halkın Mısırlıların zinet eşyalarından birtakım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını arttı verdi. Derken o ahali için böğürme marifeti olan